O'nun tabiyyetini, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, yani Kur'anın ilk sayfası ve ondan sonraki sayfalar, ondan sonraki sayfalar ilk sayfanın tefsiri niteliğinde. Kur'an tamamıyla ya elhamdülillahi Rabbil alamini tefsir eder. Alamlardan O'nun Rabbinden ve O'nun övgüye layık oluşundan bahseder. Ya O'nun Rahman ve Rahim oluşundan bahseder. Yahut da O'nun Maliki Yevmiddin oluşundan bahseder. Maliki Yevmiddin. Din gününün Maliki. Din kelimesi burada muhteremler ceza, yani karşılık anlamında. Biz Türkçenizde de ceza kelimesini farklı olarak kullanıyoruz. Arapçada ceza demek, karşılık demek. Yok, mükafat değil. Ceza, karşılık. Yani, ceza kallahu hayr. Mesela dediğimiz zaman, Allah senin cezanı öresin demiş oluyoruz. Hayır ile cezanı verir. Yani karşılıkta bulunsun Allah Azze ve Celle sana. Kişinin yaptığı iyi veya kötü amellerin karşılığına ceza denilir. İyilikle amel edene iyilikle cezada bulunulur. Kötülük ile amel edene kötülük ile cezada bulunulur. Demek ki ceza kelimesi Arapça'da Türkçemizdeki gibi sadece... Azabı, sıkıntıyı, sadece kötülükle karşıda bulunmayı içermiyor, daha kapsamlı. İyilik veya kötülükle karşıda bulunmak, karşılıkta bulunmak demek. Din kelimesi de ceza anlamına geliyor. Yani mana ne oluyor o zaman? Maliki yahudî din, karşılık gününün <gülüyor> malik. Karşılık günü. Karşılık gününün maliki. Malik, mutasarruf, yönetici, sahip demektir. Yüce Allah Azze ve Celle bütün günlerin malikidir. Dünya günlerinin de karşılık günü denilen ahiret ve hesap gününün de mutlak malikidir. Fakat niçin hususen bu ayette Allah Azze ve Celle'nin malik oluşu ahiret gününe nispet edildi? Çünkü o gün Yüce Allah Azze ve Celle'nin bu dünyada verdiği bütün maliklikler, bütün mülkler, bütün yönetimler, bütün yöneticilikler, bütün sahiplikler, iptal olacak ve boşa gidecek arkadaşlar. O gün tek bir malik vardır, tek bir yönetici vardır. Söz söylediği zaman, sözü dinlenecek tek bir zat vardır, o da Allah Azze ve Celle'dir. Onun için maliki yol i din. Fatiha Suresinin başında Rabbimiz Azze ve Celle'nin rububiyetini işledik. Hamdın ona layık oluşunu Rab olduğu için övülmene layık olanın da o olduğunu yani uluhiyeti de işledik. Sonra onun zatının ayrılmaz vasfı olan rahmeti işledik. Rahman ve rahim Dedik o bir Rabbdir. Emreder, nehyeder, idare eder, çeker çevirir, yükseltir, alçaltır, yaratır, verir, vermez, şifa verir, hastalık yapar, yaratır. Bütün bunları hangi Rab yapıyor? O öyle bir Rab ki Rahman ve Rahim'dir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin asrı vasfı budur. Rahman ve Rahim olur. Onun rahmeti gazabının önüne geçmiştir. Gazabına galete çaldır. Sonra ne dedik? Maliki din, Hemen bu ayetlerin peşine Yüce Allah Azze ve Celle'yi rububiyetiyle, uluhiyetiyle tanıttıktan sonra hemen bu ayetlerin peşine İslam, ina, İslam inancının ayrılmaz bir parçası olan ahiret inancını Fatiha suresi önümüze koyuyor. Ahiret inancı. ahiret inancını hangi kelimelerle formüle ediyor Yüce Allah Azze ve Celle? Malik yevm Karşılık gününün malik. Belki ki Kur'an Fatiha'yı tefsir ediyor. Şimdi Kur'an'ın sayfalarında dolaştığımız zaman, Kur'an'ın sayfalarını çevirdiğimiz zaman birçok yerde Yüce Allah Azze ve Celle'nin karşılık gününün niteliğini bize anlattığını görüyoruz. Nedir bu karşılık gün? Nasıldır? Heyeti nasıl? Nasıl olacak? Neler olup bitecek karşılık gününde? Neler olup bitecek? Yüce Allah Hazretleri o karşılık gününde neler olup biteceğini uzun uzun anlatıyor. Hal ataaka hadisul Vucuhun yevme edin, haşi'ah Geldi mi sana o Gâşiye'nin haberi? Vucuhun yevme edin, haşi'ah Yüzler vardır o gün önlerine eğilmiş. Niye? Yaptıklarından oturuyor, utandıkları için. Rezil oldukları için. Allah'ı tanımadıkları, ona itaat etmedikleri, onu umursamadıkları için kendilerini yaratan, kendilerine göz, kulak veren, kendilerine gönül veren, hayat bahşeden, Allah'ı görmedikleri, ona itaat etmedikleri için, ne olacaklar? وَجُوهُ يَوْمَ اِذِي خَاشِئَةٍ Yüzler vardır o gün, önlerine eğilmiş. Veya, korkuya kapılmış. آمِلَةُ <gülüyor> مَاصِبَ Çalışmış, çabalamış, çabalamış, ama hepsi boşa gitmiş. Hepsi boşa gitmiş. Taslanarun hamiyah. Yaslanacak nereye? Taslanaren hamiyah. Kızgın bir ateşe. Tusqamin ailen aniyah. Kaynar bir suya, kaynar bir sudan içecek. Leysa lahum taamun illa min zari'. Hiçbir yiyeceği olmayacak. Diken hariç. La yusminu ve la yugni Diken yemek ne açlığı giderir ne de insana güdardır. İşte bir sahne. Karşılık gününden bir sahne. Yüce Allah Azze ve Celle karşılık verir. Yüce Allah Azze ve Celle karşılık gününü haber verdiği gibi hangi amele neyle karşılıkta bulunacağına ne haber veriyor. Öyle değil mi? Hangi amele, neyle karşılıkta bulunacağını? Hücuhu. Hücuhu yavm-i izin ma'ineh, lisa'yihâ râziyeh, fî cennâtin âliyeh, la tesma'u fîhâ lâhiyyeh, fîhâ a'ymin câriyeh, fîhâ surûr-um merfû'ah, وَاَكْوَابُ مَوْضُوَهُ وَنَمَارِقُوا مَسْفُوْفَهُ وَجَرَابِيُّ مَغَفُوْفَهُ Allah Azze Hocam'a anlatıyor. Uzun uzun. Bazı yüzler de olacak. Sevinç içinde, mutluluk içinde. Çalışmış ve çalıştığının karşılığını almış. Mutlu olmuş. Fi جَنَّاتٍ آلِيهِ Yüksek yüksek dağlarda, bahçelerde olacak zemirlerinden mehil atacak. Pınarlar, etraflarında hizmetçiler, ibrikler, şaraplar, canlarının çektiği kuş etleri, meyveler, yiyecekler, gölgelikler, huri kızları. Bunlar da yine karşılık gününün Kur'an'da olan haberleri. O karşılık gününde sözü geçecek olan tek zat Allah Azze ve Celle'dir. Bilmiyorum. Maliki Yevniddin ayeti işte bunu söylüyor. Kimin bu? Bugün mülk kimin? Bugün söz kime ait? Yüce Allah Azze Nebe Suresinin sonunda buydu. O gün herkes susacak Allah Azze ve Celle'nin razı oldukları müstesna. Hiç kimse konuşamayacak. Herkes korkuya kapılacak. İşte budur Maliki Yevniddin karşılık gününün maliki odur. Öyleyse ondan korkmanız, ona bağlanmanız, ona el açmanız, ona yaylarmanız, ondan ümit etmeniz gerekir. Çünkü sözü geçecek olan o, bu hayattaki dengeler bizi aldatıyor. Bu hayatta birilerine Allah azze ve celle, bazı iktidarlar, yönetimler, güçler, kuvvetler verdik. Bazı şeylerin ve bazı yerlerin maliki yaptı onları. Bunların hepsi hem onlar için hem de onların malikliği altında yaşayanlar için bir imtihanıdır. Hiçbirisi asıl değil, hiçbirisi kalıcı değil. Sonra ne olacak? Sonra gün gelecek, herkes ölecek. Hiç kimse kalmayacak. Sonra Allah Azze ve Celle hüküm verecek ve bütün ölüler, o çürümüş kemikleri yeniden kalkıp girilecek ve kabirlerinden dışarı çıkacaklar. Ne korkunç bir sahnedir bu sahne. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki çekirde sürüleri gibi kabirlerinden fırlayarak çıkarılır. Çokluklarından oturup çekirde sürülerini andırırlar. Kabirlerinden fırlayarak çıkarlar ve çağrıcının davetine koşarlar. Ne zaman İsrafil Aleyhisselatü Vesselam sure üferecek? Bütün ölüleri Allah aynı saçlarıyla aynı yüzleriyle aynı boylarıyla aynı şekilleriyle aynı halleriyle yeniden diriltecek. O çürümüş kemikleri, çürümüş gitmiş etleri yeniden diriltecek. Bizi bu halimizle yeniden kaldıracak. Bu duygularımızda, bu aklımızda, bu fikrimizde, bu ruhumuzda, bu bedenimizle kabrimizden kalkıp dirileceğiz. Toprağı yara yara Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sizi oradan yarattı. Topraktan. Bir kez daha oraya geri döndüreceğiz ve oradan bir kez daha yeniden çıkartacağız. Birinci sure ötürdüğü zaman Allah Azze ve Celle gökler ve yör arasında ne varsa tümünü öldürecek diledikleri müstesna. Sonra sonra muhtememler Yüce Allah Azze ve Celle göğü tebdil edecek o gök başka bir gök olacak yeri tebdil edecek nasıl tebdil edecek mesela dağları dündüz edecek yeryüzünü tamamen dündüz edecek orada bir Yüce Allah Azze ve Celle ne bir tepe ne bir tümsek göremeyecek sonra Yüce Allah Azze ve Celle emredecek İsrafil Aleyhisselam'a ve üfürecek sura ve derken bütün ölüler kabirlerini, kabirlerin kabirlerinden başlarını kaldırarak gidecekler. Sonra iki melek eşliğinde hesap için sürülecekler. Hesap için sürülecekler. Yüce Allah Azza Ve ki: sure üşürmüşdür, kabirlerinden kalkmışlar etraflarına bakıyorlar. Şaşkın şaşkın. Bazıları diyecekler Ya leylana var başımıza gelen Men ba'atana min merkadina Bizi yaptığımız yerlerden kim kaldı? Niçin? Çünkü o günle karşılaşacaklarını hiç ümüyecekmiyorlar. Hiç hesaplamıyorlar. Hiç akıllarının ucuna gelmiyor. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri karşılarında okunduğu zaman hiçbir zaman aldırış etmediler. Hep keyiflerinin, nefislerinin hevasına uydular. Şimdi dirildiler ve kalktılar. Bir ne görsünler? Yaptıkları, çaba ettikleri binalar, evler, yollar, arabalar dükkanlar, hepsi gitmiş, hepsi toz olmuş. Hatta dağlar bile dümdüz olmuş. Ne olmuş bu İstanbul'a? Diyecekler. Ne olmuş? Şeerlere, şu, erlere, şu baklara, bu dağlara, o nehirlere ne olmuş? E ne olacak? Allah yeri başka bir yere tebdil etti, geri başka bir göğe tebdil etti. Arkadaşlar, şu üzerinde yürüdüğünüz yere iki kez geleceksiniz. Bu birinci gelişinizdir. Bu birinci gelişimiz imtihan içindir. Şu anda denemiyoruz. Şu anda deleniyoruz. İmtihandayız. Biz başı boş bırakalım diye yaratılmadık. Şu anda biz deniliyoruz. Neyimizi deniliyoruz? Kim salih amel işleyecek, Allah'a itaat edecek, Allah'ın emirlerini yerine getirecek ve Rasullerin yaşadığı gibi yaşayacak. Kim de Rasullerin çizdiği yoldan ayrılacak, kendi istekleri, kendi arzuları doğrultusunda yaşayacak. İşte biz bu açıdan deneniyoruz. İmtihandayız. Bu birinci gelişimiz. Sonra öleceğiz, toprağa gireceğiz. Ama emin olun biz çürüyüp gitmek için yaratılmış değiliz. Bu kadar basit değil yani. Bu muazzam nizam, şu muazzam nizam, bir muazzam varlık çürüyüp gitsin için yaratılmadı. Hayat bir hayattan ibaret değil. Ve ahiret hayatı ruhlar için değil. Hayal değil. Hikaye değil. Masal değil. Üçüncü, beşinci boyutta değil ahiret hayatı. Ahiret hayatı gerçek bir hayattır. Tıpkı bu hayat gibi ile tutulur, gözle görülürdü. Biz buraya yeniden bir kez daha döneceğiz. İkinci kez buraya geleceğiz. Ama ikinci kez gelişimiz artık intihan da denilmek için değil, hesap için olacak. Hesap için. Ve insan niçin diriltilecek biliyor musunuz? Niçin diriltilecek? Niçin buraya geri dönecek? Yapıp, Yapıp ettiklerini görsün diyor. Yapıp ettiklerini görsün diyor. Bugün insan amel yapıyor. Namaz kılıyor. Subhanallah, Subhanallah diyor. Subhanallah deyince maddi böyle, alıla tutulur, gözle görülür. Bir şey oluşuyor mu? Oluşmuyor değil mi? Ama ama Kerviç'i kerviç'in üstüne koyduğun zaman ev oluyor değil mi? Evet. Ama Sübhanallahı, Sübhanallah'ın üstüne koyduğun zaman ne oluyor? Şey. Bir şey olmuyor. <gülüyor> Namazı namazın üstüne koyduğun zaman ne oluyor? Şey. Bir şey olmuyor. Ama parayı paranın üstüne koyduğun zaman şey. lüksüz bir şey araba oluyor. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> ev oluyor. Araba oluyor. Güzel hanım oluyor. itibar oluyor. Değil mi? Kalkıyorlar, yeri veriyorlar. Neler olmuyor ki? Paranın faziletleri hakkında bir kitap yazılsa beş cilt kitabı. <gülüyor> Neler olmuyor? Değil mi? Parayı paranın üstüne koyduğum birçok şey olur. Kempiçi kempiçin üstüne. Yani bu hayattaki maddeleri birbirine kattığın zaman elle tutulur, gözle görülür şeyler meydana gelir. Ama ameller amelleri bir gününün üzerine koyduğun zaman elle tutulmayan şimdi gözde görülmeyen şeyler oluşuyor. İkinci hayatta yeniden dirildiğimiz zaman bir de bakacağız ki yaptıklarımız, yıldıklarımız evlerimiz, arabalarımız kazandıklarımız melkimiz itibarımız şerefimiz hepsi uçmuş çırıl çıplak bilinmişiz bir de sünnetsiz şimdi belki kendinizin çırıl çıplak ve sünnetsiz dirildiğini aklımız alır bir de sakıp sabancıyı düşün çırıl çıplak sünnetsiz yanımızda duruyor bir de yehbi koçu düşün itibar sahiplerini düşün burunlarından kıl aldırmayanları düşün şeref sahiplerini düşün İzzet sahiplerini düşün hepsi çırıl çıplak ne yaptıklarını görsünler diye. hepsi sünnetsiz ne yaptıklarını görsünler diye. Nereye gitti? Senin korkun bu hayat içindir, ümidin bu hayat içindir, endişen bu hayat içindir. Bu hayatın merkez aldın. bu hayata çalıştı. Wa man yuiruul <gülüyor> hayatat dünya wazinatha nuktihu minha. Her kim bu hayatı ve onun süsünü gösterişini isterse nuktihu minha. Ona onu verir. Allah öyle buyur. Bütün der, bütün endişe, bütün korkular, hep bu hayat için. Allah Hazretlerinin emirlerini çiğnedim. Ne uğruna? Ne uğruna? Bu hayat için. Ya mülk uğruna, ya makam uğruna, ya şunun bunun hoşlukluğu uğruna, ya da başka şeyler uğruna. Yüce Allah Hazretlerinin emirlerini çiğnedim. Hep bu hayat Resulullah sallallahu aleyhi ve bıraktığı yerden gitmedin. Bu hayat oldu. Şimdi kalktın, gürüldün ve bakıp duruyorsun. Nereye gitmiş? Hani senin perdelerin? Hani senin haluların, Hani senin geniş elin? Hani senin kazandıkların? Hani geceni gündüze katarak yaptıdık? yaptıkların, ettiklerin hani? Nerede? Bana bu, bu iflastan daha büyük iflas söyle. Allah'ın adına yemin olsun ki en büyük iflas budur işte. En büyük iflas budur. Birbirlerine amel yaptı, Namazın üstüne namaz kattık. Orucun üstüne oruç kattık. Tıpkı birilerinin paranın üstüne para koyması gibi bir de birlerinin parayı gizlediği gibi amelleri gizledi durdu şimdi düşün sadaka veriyorsun kimsenin haberi yok ee nereye gidiyor bu salarda öyle değil mi sadaka veriyor adam amelleri yatıyor tıpkı şimdi hiçbirimiz bilmiyoruz bilgimizi değil mi şimdi Şakir'in yastığının altında Kaç bin lira? Ya da Şakir altında. <gülüyor> <gülüyor> yastığın altından gizlenir. Döşeğin altında. Ne var biliyor musunuz? Biliyoruz değil mi? Siz benim döşeğim yastığın altından aradı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Aynı şekilde bazılara amelleri gizletilir. Kıyamet bin otuz on. Vay be. Şimdi bazı böyle. Bir arkadaş gelip gidiyor, doğru aramıza, adamın bir şeyi yok, gelip gidiyor, biz de bilmiyoruz, önüne gidiyoruz, çay şey falan filan. Aradan iki ay geçiyor, diyor ki, e şey abi, şey aldım, benlere, şeyini sordum, e ikinci el aldım. E Yenisini sordum, çok daha değildi. ikinci el aldım benlere. Biz bu aramızda konuşuyoruz, vay be, adam adama bakıyor? ya. Ulan, <gülüyor> Neyse yastımın altında meleğe yarmış diyoruz değil mi? <gülüyor> Neyse adam var ya geliyormuş, geliyormuş, bizim neyizlikle izliyormuş <gülüyor> Öyle değil mi? Şimdi gelir Abdülhamid bir hafta diyor ki ya işsizli aldık abi gerekmiş de şirkette, mülkette bir hafta oluyor geliyor diyor ki ya o işsizliği sattık başka bir şey aldık ya işte gerekli falan kullanmayersem yani, ne yerel olmuş gizli de Aynı öyle. Birileri de amelleri gizledi. Kıyamet günü vay de. Lan adam adam köşeyi dönmüş. O gün açığa çıkacak yani. Allah'ın adına mübarek ismine yemiyle sun ki bu hayatın evleri ev de ahiretin evleri ev değil. Böyle değil yani. Bu hayatın nehirleri nehir ahiretin nehirleri nehir değil mi? Bize ne oluyor ki bu hayat ahireti denk tutuyoruz? Keşke denk tutsaydık. Onun için Allah Azze ve Celle ne zaman sahade-i kiram radıyallahu anhu mecmain amelde gevşeklik gösterdiler tabuke çıkın Allah yolunda savaşın denilince ne oldular? Yerlerine çakırdılar. Yüce Allah Azze ve Celle onlar ben olunca ne buyurdu? Hemen bunu neye bağladı Allah azze ve celle? Anasızlığı neye bağladı Allah azze ve celle? Araydun bil hayatı dunya. Yoksa siz dünya hayata beş para etmez aşağılık olan hayata. Araydun vazun oldunuz. Araydun bil hawatı dunya yoksa siz bu hayata razı mısınız size dine vereyim onlara ahirete vereyim razı mısınız insanı amellere sevk eden kalbindeki en kuvvetli duygu ahirete imandır bunu çok tekrarlıyorum bu hayatın kazanması asıl kazanma değil ahiretin kazanması asıl kazanmadır ve ahiret nikâre değil Rabbimizin mübarek adına yemin olsun ki ahiret hikaye değil. Ahiret hayal değil. Ahiret manevi bir gerçek değil. Ahiret ruhlar için değil. Biz bu bedenlerimizde nasıl burada yaşıyorsak, bu bedenlerimizde nasıl burada telaffuz ediyor, lezzetleniyorsak, bu bedenlerimizde nasıl burada ferahlıyorsak, yaşıyorsak ahirette aynı şekilde bir hayattır, gerçekdir. Bu bedenlerimizde, bu ruhlarımızda, bu duygularımızda orada yaşayacağız. Ama orada da iki yıl var. ya cehennem ya cennet. Ya cehennem ya cennem. Yüce Allah ﷻ cenneti de önümüze koyuyor, cehennemi de önümüze koyuyor. Cennette önümüzde, cehennemde önümüzde. Sonra cennete götüren yolu Peygamberleri ve indirdiği kitaplar aracılığıyla tarif ediyor cehenneme götüren yolu da tarif ediyor. Muhteremler. Şimdi Anne. sufilikte <gülüyor> nefsi terbiye etmek için güya, nefsi eğitmek için güya. Bu hayat kötülenir, lezzetler kötülenir, villalar, para sahibi olmak, malnik sahibi olmak kötülenir. İslam tasavvuf düşüncesinin tam zıttına insana villaları, lezzetleri, malnik sahibi olmayı kötülenmez. Ne yapak? Alternatif göster. O alternatifin adı cennettir. <gülüyor> Bakın, her Bir <birimiz> yerin <gülüyor> mana murk'a, rindalar. Düşkün olarak yaratıldık. Her birimiz. Allah bizi bu fıtratka yarattı yani. yani Onun <gülüyor> için sizin için de bir villada oturma isteğinin olması bir aşırılık değil. Normal bir hal. İstemiyorsanız gariplik var yani. Bu normal. Şöyle iki katlı, üç katlı bir alın olsa kötü mü yani? He? Gemiş, farah, biri önünde havuz olsa şu yaz günlerinde böyle dalsan ama büyük olsun havuzun yani öyle küçük değil. İyi değil mi? Fıtrat bunu talep eder. İslam da fıtratla savaşmaz tasavvuf gibi. İslam fıtratla savaşmaz. Ne yapar? Gerçeği açıklar. Gerçeği gösterir. Her birimizde bu talepler var. Biz gerçekten mevki ve makam sahibi olmak isteriz. itibar edilen olmak isteriz. Her birimiz şöyle emretmeyi isteriz yani. Gel ol, gel. Şunları bakalım, şunları kaldırın. Acayip lezzettir yani. Her birimiz isteriz. Yüce Allah Azze ve Celle bize indirdiği kitaplarla ve gönderdiği peygamberlerle haber veriyor ki sizin talep ettiğiniz her şeyin aslını ben sizin için cennette yarattım. Sizin için cennette bunları var ettim. Sizin için ahiret hayatını yarattım. Özenenler için, yarışanlar için ahiret hayatını var ettim. Siz orası içinsiniz, burası için değil. Siz orası içinsiniz. Yüce Allah Azze ve Celle bizzat kendisi bize vaat ediyor. Baylar, bahçeler, nehirler, villalar vaat ediyor. Resulünün lisanıyla vaat ediyor bize. Çok değişik vaatlerde bulun. Bugün insanlar şu gayretini yani. sokak ağaçı Müdürse gidenler, gelenler, otobüslere binenler, taksi, acele edenler, koşuşturanlar... Herkes tırmalıyor. Allah'ın dine tırmalıyor. Ne için? Ne için? Daha iyi bir hayat için. Daha iyi bir hayat için. Allah'ın adına yemin olsun ki... Daha iyi bir hayat amellerle olacak. Bu hayat, bu dünyada daha iyi bir hayat yok. Yani ümidinizi kırmış gibi olmayayım. Tırmalayın, durun. Bu dünyada daha iyi bir hayat yok. Yok. Mümkün değil. İmkansız. Yüce Allah Azzele örnek veriyor. Bahçe sahibinin diyor ki onun yüksekte bir bahçesi var hepimiz bahçe sahibiyiz yani yüksekte bir bahçesi vardı ona bol bol yağmur inerdi yağmur değmese çizintisi isabet eder. her sene meyvelerini kat kat dövşirirdi ama ne oldu ihtiyarı ona gelip çaktı eli yetmez de çocukları var ihtiyarlık gelip ona çıktı eli yetmez çocuklar var bu bir misal ve derken Allah bir boran gönderdi bir fırtına gönderdi bahçenin altını üstüne getirdi şimdi o adamın halini düşün işte dünya hayatının misali budur tırmalarsın tırmalarsın tırmalarsın tırmalarsın bir de aynanın karşısına geçer, bakarsın, 60'ına gelmişsin. Ne oldu? Neyi durdurabildin? Neyi engelleyedin? Ne kazandın? Ne eline geçti? Daha iyi bir hayat bu dünya için imkansızdır. Bu dünya bir aldanıştan başka bir şey değildir. namen hayat-ı dünya nasıl? laibun ve lehun. ve lehun. Ve dünya laibun. ancak bir eğlencedir, ancak bir oyundur. Olanmaz. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka nedir? Hedir. Ancak birbirimize karşı görünürsünüz. Hala kadınlar. Ee, kız bu perdeyi kaç aldın? Yeni aldın. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. <gülüyor> Ertesi gün gelir kocasına. Belki aysaygır bir perde almışlar. Çok ucuza almışlar. bilmem şunu almışlar, bilmem bunu almışlar eşiyle. Sofhan. Ne git tak birbirinize karşı önünmekten ibaret. Hepsi elin eğlence. Onların içinde adedi kalmayacaksınız. Allah'ın adına yemin olsun ki bunların içinde adedi kalmayacaksınız. Bu hayat asıl hayat değil. Lezzetleri asıl lezzetler değil. Nimetleri asıl nimetler değil. Asıl hayat ahirettir. Ve Allah'ın adına yemin olsun ki Ey perdelerin düşkünleri Ey halıların düşkünleri ey villaların düşkünleri. Asıl villalar, asıl lezzetler, asıl nimetler, asıl bağlar ve bahçeler piknik yapılacak alanlar cennettedir. Ama bir insan cennet umidi yoksa ne olur? kalmaz. Cennet ümidi yoksa dünyayı Hayatının merkezi hangi? Ölmeden önce biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ama Allah Azze ve Celle'nin kesin vadi var. Kim dünyayı hedef edinirse ona lüzzet haramdır. Lüzzet haramdır, kesinlikle. Allah Allah mümin. Olmaz, mümkün değil. Yıkar, yırdıracak korkusalt, yırdıracak korkusalt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Asıl zenginlik, gönül zenginliği. Ne demek bu? Gönül geniş mi? Senden mangal gibi yürek var mı? Yok. Yok. Adam yani abartı değil. Milyon dolar parası var. Milyon dolar. Ve her gün sabah sekizde işte Akşam sekizde evde. Altıda işte. işte, akşam sekizde evde, dokuzda evde. Sıkıntı. Cumartesi koşturuyor, pazar koşturuyor. Milyon dolar da parası var. Evet. Ama o şey de inanıyor. Ben tutuyorum. Bırakırsam gökler ve yer düşer. <gülüyor> Böyle inanıyor. Hatta bu... Ee, Sabancılar koşular o ya Gidin kesin ülke ekonomisinin Kendilerinin böyle tuttuğuna inanıyordun <gülüyor> Bu bırakırsan Allah muhabbet şeydir Onların fasık Oğulları da gidip <gülüyor> Şey yapıyordun Keyif yaptıklar <gülüyor> Dünyayı hedef edenler kazanamıyor Nereye kadar kazanıyor Kazanan nereye kadar kazanıyor gidin mezarlıklara bakın kazanan nereye kadar kazanmış keşke onların dili olsaydı da söyleseydin keşke sizce ne derdiler gidin mezarlıklara bakın size ne derler aslında diyorlar ne derler en yazık takvadın Allah Allah yapmayın, etmeyin böyle şeyler, öyle şeyler değil diyor. yani vallahi düşünüyorum da yani gittikten <gülüyor> sonra var ya subhanallah pişman olmayacak kimse yok ya pişman olmayacak kimse yok düşün ki ya çalışıp çabalıyorsun bir sünnlük işi var Şimdi İstanbul Belediyesi'nin 20 yıllık planları var. 20 yıl, İstanbul Belediyesi'nin 20 yıllık planları var. Bizim 50 yıllık planlarımız. <gülüyor> bir defa bir çay ıcağında, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü haktır ve burada onun peygamber olduğuna delildir. Bakın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydur, kişi yaşlandıkça. Neyi artar? İki sevgi artar. İki sevgi artar. Bir mal sevgisi. Doğrudur. İkincisi. Ömür sevgisi. Gerçekten. Yaşamak. Ha. Şimdi adam konuşuyor. Çay ocağında öbürünü anlatıyor. Oğullarını şikayet ediyor. Diyor ki. Demiş ki oğluna. Dedim ki yüzüne diyor. Öldüğün zaman cenaze gelmeyeceğim. Döndüm baktım adama, adam ölmez üzere. Ve oğluna dönmüşlerim ki, öldüğün zaman cenazene gelmeyeceksin. <gülüyor> Dönüyor, öldüğün zaman cenazene gelme. Diyor, <gülüyor> öldüğün zaman cenazene gelmeyeceksin. Subhanallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsan gerçekten böyle. İnsan ihtiyarladıkça, gençliğinde cimli bir insan. İhtiyarlıkında onun yanına yaklaşma. İhtiyarladıkça cimriliği artar. İhtiyarladıkça cimriliği artar. Gençin gözü tektir harca. Genç var ya, canına bakıyor, parasına bakıyor. Ama ihtiyar, ihtiyar canından da çok korkar parasından da. Nice babalar var, oğullarının paralarını hastanelerde tüketiyorlar yani ölü doğusuyla ikide bir hastalanan yaşıyor buraya. Nice kadınlar var yine böyle. Peki sonuç ne? Sonuç bir de dirileceğiz ve bakacağız ki amuletun nasir. Çalışmış, çalışmış, çalışmış ama hepsi boşa gitmiş. Hepsi boşa gitmiş. Sahabe-i Kiram anh ahirete iman etti. Ahirete imanlarını amelleriyle ispat ettiler. Allah azze ve celle bize de bunu nasip etsin. Aynen. Ahirete iman etmeyi ve bu imanı amellerimizle ispat etmeyi bize nasip etsin. Aynen. Zaten bir insanın kalbine iman yerleşince ahiretin umidi ahiretin korkusu yerleşince emin olun bu hayattan o adam lezzet almaz. Gülerse mümin kardeşine sadaka olsun diye güler. Sevemez. Şimdi sen attan bir inip eşeğe binir misin? Binmezsin. Öyle değil mi? Yani öbür tarafta cennet. Hep içinde müminin hasret vardır, hasret. Baklava berek yese senin benim aldığım gibi lezzet alamaz o. Niye? Onun içinde hasretler var. Cennetin hasreti var, cennetin özlemi var. Hasreti Türk cennetinde kullanıyorum, Arapçası başka türlü. Hasret husran Özlem var, cennetin özlemi. Allah-u Teala bize cennetin özlemini nasip etsin. Cehennemde korkusunu mesaj eder. Bu olacak? İsa bin Meryem aleyhi aleyhimiz bir söz var hivayet ediliyor. Diyor ki mallarımızı ahirette biriktirin. Kişinin kalbi malının yanındadır. İnfak edeceksin. Allah'ın dini için dule, yetine, yolda kalmışa infak edeceksin vereceksin ki ahirete imanın netleşsin ahirete imanın netleşsin Yüce Allah Azze Cülle, bizi bu usta etsin Amin. Ee, bu bizim Yaşar abinin başına bir musibet geldi bu <gülüyor> Arabasını gece soymuşlar. Onun da bütün e, yani malı, mülkü arkada. E, 7 milyar civarında mal vardı. 7-8 milyar. Üstelik Allah'ın takdiri daha yeni mal almıştı. E, o gün bir gün önce mal almıştı yani. Arabada alarm falan filan da vardı. Biz tabi sebepleri ve sonuçları da yaratan Allah olduğunu inanıyoruz. Onun için bu tür olaylarda e kardeşim arabaya niye alarm taktırmadıydın? Candan niye her iki saatte bir çıkıp bakmıyorsun? Bunlar boş şey. Allah subhanahu wa ta'ala sebepleri sonuçları yaratansın. Adam koydu dükkanına kamerasını da koydu. Böyle kapıda açılmıyor. Kapıyı açmak için uzman olmak lazım. Şu, bu her şey hazır. Söyüldü işte bunu bu dükkanı bu Yani Allah subhanahu ve teala sebepleri de yaratan zat sonuçları da yaratan zat. Sebepleri de o sonuçları da o yaratıyor. Neyi murad ediyor? İmtihan etmeyi ediyor. Büyük belalar Allah'ın sevgili kullarının başına gelir. Yani Allah azze ve celle bir insan imanda attırca İhlası arttıkça ne yapar? İmtihanını ağırlaştırır. Neyi murad eder? Onu temiz huzuruna almayı murad eder. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'den gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mümin kulun malından, ailesinden ve kendi üzerinden musibet eksik olmaz. Ne zamana kadar? Allah onu her temiz edince yakarır. Şimdi o bir sınanma içerisinde. Sınanıyor. Acaba sabredenlerden mi olacak? Yoksa şikayet edenlerden mi olacak? Yüz çevirenlerden mi olacak? Yoksa yüzünü Allah'a tutanlardan mı olacak? İnşallah Allah Azze ve Celle onu bu imtihanda muvaffak kılar biz de, hocam. Ee, biz de sınanıyoruz biz neyle sınanıyoruz bu gibi durumlarda kardeşimizin yardımına koşmak ihtiyaçlarını gidermek mümkünse aramızda yardım toplamak yani nerelere nerelere gidiyor o paralar hocam biz öyle bir şey yaptık yani şey yapmak istiyorsam. Ha. Böyle faaliyetlerin içerisinde bulunmak hakikaten çok güzel bir davranıştır. Ee, Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de defalarca infaka teşvik etmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerin en faziletlilerinden biri olan mescitte ashabından açık açık para istemiştir. Açık açık onları infaka teşvik etmiştir. Bunda hiçbir mahsur yoktur dinen. Ben de sizi kat teşvik ediyorum. Resulullah Yüce Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki Ey iman edenler öyle bir günden öyle bir günden öyle bir gün gelmeden evvel infak edin ki o gün ne bir alışveriş vardır ne bir dostluk vardır ne de bir aracılık vardır. O gün gelmeden önce infak edelim inşallah gizli veya açık infak edelim Abdülhamid kardeşlerimizin bu hususta bir gayret ve çabaları var, güç getirenler bu hususta Abdülhamid ile görüşsünler inşallah subhanakallahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa asla fiyoruk ve tohbi bu malik yolu <gülüyor> girdikçe <gülüyor> ahmet inşallah bu evitilik geçen alıp <gülüyor>